Tamam tamam baktım. Elimizde bergamotlu çay, İngiliz kahvaltısı, tarçınlı, papatyalı, karışık naneli, böğürtlenli ve aa, aa, dur bir tane daha vardı. Aa. Evet limonlu. Çayları siz sormamıştınız değil mi? Peki... Yedinci yatak Teşekkür ederim Ah ne güzel Bedava kahve numunesi Aa güzel Yoksa nereden bulurduk ah. ki <gülüyor> Aa doğru ya Ah harika Ne oldu? Kır kulübü bülteni İlham almam için annem nişan haberlerini gönderiyor <gülüyor> Ağlamaz. İnanmıyorum Beri ve Mindy Beri az kalsın seni. Biri az kalsın benim. Mindi senin baş. Mindi de benim baş. Bakayım. Mindi bu mu? Vay be bu çok da... Şanslıymış. <gülüyor> senin gibi bir arkadaşı olduğu için tabii. <gülüyor> Marcel pilavı getir. Hadi getir pilavı. Aferin oğlum. Aferin hadi pilavı ver. Sağ ol. Aferin sana. Galiba nihayet getirle, çişini yap arasındaki farkı anladım. <gülüyor> çok benziyor ya ikisi. Rach? Ne? Selam. Ah, affedersin. Oh, bu çok aptalca. Beri'yi terk eden benim, değil mi? Hı -hı. Onlar için mutlu olmalıyım. Ben onlar adına seviniyorum. Cidden mi? Hayır. <gülüyor> Aa herhalde biriyle birlikte olsam daha farklı olurdu. Oo şey <gülüyor> Şeye ne oldu peki? Boşver ilişkileri erkeklerle işim bitti lafı ve Perisembergo'su kalktı mı? Aa bilmiyorum. Sanırım sorun bütün erkekler değil, doğru erkeği bulmak aslında. Hmm. Yani Beri ile çok tehlikesizdi, kolaydı ama heyecan hmm. yoktu... Bilirsin, Paolo ile olan tek şey heyecandı ve ve terbiye edilmemiş hayvani cinsel. Tamam tamam anladım. Gördüm bende. <gülüyor> Yani ikisi birlikte olamaz mı? Mesela en iyi arkadaşın gibi biri olsun ama seni heyecandan uçursun. Evet, evet. <gülüyor> evet, evet anlıyorum. Yani gerçekten anlıyorum. Ee, aslında tuhaf bir şey çoğu zaman hiç aklında olmayan biri... ...biri seni heyecandan uçurabilir ve o... Merhaba. Lafo böyle kesilir. E, Merhaba çocuklar. Film nasıldı? Aa, süperdi. Ay, çok iyiydi. İğrençti. Tam bir kız filmiydi. Hani şu silahların, bombaların, hızlı giden otobüslerin olmadığı bir film olduğu için kusura bakmayın. Hey, film sevmem için şiddet olması gerekmiyor. Biraz çıplaklık olsun yeter. E, çıplaklık vardı zaten. Kadın çıplaklığı diyorum. Tamam mı? Lou Grant'in görmesem de olur. Hill! Hill Grant! Grant. Oldu o zaman ben gidiyorum. Hadi Marcel hadi. Sana mı yaptıracağız. Evet yıkanacak mıyız? Evet yıkanacağız. Bunlar hala arkadaş değil mi? O zaman yarın görüşürüz. Aynen. Yarın Rachel teyzenle olacaksın değil mi? Ha? Aha bir dakika bir dakika. Monica hala'ya da sormak gerekmiyor mu? Aa, lütfen Monika hala lütfen. Aa, hiç sıkma düşlerini burada olmayacaksın. Bu konuyu tartıştığımıza bile inanamıyorum. Bence de şu an inanmazlık içindeyim. Yani Rachel'la aranızda bir şey olacağı varsa şimdiye kadar olmaz mıydı? Tam olarak benim gibi biriyle bir ilişki aradığını söyledi diyorum size. Bunu gerçekten söyledi mi? Tam olarak benim gibi kısmını ben ekledim ama... ...birini aradığını söyledi işte ve o biri bu akşam burada olacak. Tam bu gece mi? Bence tam zamanı çocuklar. Sadece ikimiz olacağız. Bütün gün maymunuma bakmış olacak. En son ne zaman bir kızın maymuna baktığını hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben neyse. Ben işten sonra gidip bir şişe şarap alırım. Oraya giderim ve onu ayartmaya çalışırım. Herhalde işe yarar. Hey ne yap biliyor musun? Ne? Onu o deyimin son kullanıldığı 1890'lara götür. Olursun. Bak, bak şu tüylü fular takan var ya O Doktor Francis Kadın eskiden erkekti Evet, al bak bu da Raven Ondan nefret ediyoruz Öleceği için çok mutluyuz Sonra da ne, ne Marcel Monica'nın ayakkabısıyla mı oynuyorsun Ama böyle yaparsan Hey Hey Marcel, ayakkabının içine kakı mı yaptın Oh Marcel Kötü maymun, kötü tanrım Oh, oh. Kusura bakma Beri. Ufak bir nişan hediyesi. Eminim böyle bir hediye istememişsindir. Kim öldü, kim öldü? Bu tarafa dön. Oh, hadi buraya dön. Oh. Yani... Dexter'ın ölmediğini biliyoruz. Değil mi Marcel? Çünkü... Marcel? Marcel? Mars. Onu nasıl kaybedersin? Bilmiyorum, bilmiyorum. Televizyon izliyorduk. Sonra Monica'nın ayakkabısına kakasını yaptı. Dur. Ayakkabıma kaka mı yaptı? Hangisine? Oh, bilmiyorum. Sol tekine. Hangi çiftin? Oh, um, her şeyi uyduğunu sandığın takoz gibi şeylere. Oh! Merhaba. Merhaba. Merhaba. Aa, oh. Buradaki hava niye bu kadar negatif <gülüyor> <gülüyor> Rachel Marcel'i kaybetti Olamaz nasıl A Ayakkabıma kakasını yapmış Hangisine? Sürekli giydiğim siyah olanla, tabii. <gülüyor> Hayır hangi tekne <gülüyor> Sağ mı sol mu <gülüyor> Sol teki uğurludur dondan. ondan Aha. Hadi ama çocuklar ne, yapacağız? ne tamam, yapacağız Tamam tamam sen maymunsun Şehirde kayboldun Nereye gidersin Tamam, evden ilk çıkışı. Bence turistlerin yaptığı şeyleri yapmak ister. Ben Cats'e gideyim, siz de Rus çay odasına. Aa, hadi ama yapmayın böyle lütfen. Rose birazdan eve gelir ve beni öldürecek. E, tamam, önce apartmanda arayalım. Siz bir ve ikinci katlara bakın. Fibi ile ben üçüncü ve dördüncü katlara. Ben, ben, ben ne yapacağım peki? E, tamam, sen burada kal. Telefonun yanında bekle. Ayakkabıma mikrop öldürücü sık ve seni öldürmesini bekle. <gülüyor> İçmek isteyen var mı? Oo. Ne istiyorsunuz? Bay Hackels arkadaşımız maymununu kaybetti gördünüz mü? Buraya Belçika Waffle'ı bırakmıştım. Siz mi aldınız? Hayır. Neden Belçika Waffle'ınızı koridora bıraktınız? Yemeğe hazır değildim. Maymun diyorum. Bir maymun gördünüz mü? Bir keresinde Ridges filmini görmüştüm bana bir waffle borçlusunuz. E tamam, o o siyah bir kapucu maymunu, yüzü beyaz ve e, e, Rus salatası, yanına da turşu. E, tamam, e, teşekkür ederim. Merhaba. Selam. E, günün nasıl Aa, geçti? Harika, harika Öyle geçti, mi? çok iyi. Hey şarap mı bu? Evet. Aa. Evet, ister misin Aa, biraz? Hem de çok isterim. Yeah. Ama bak ne diyeceğim. Hadi burada içmeyelim. İçim içime sığmıyor. Nebork'a gidelim mi? <gülüyor> ne? Ee, tamam. Ee, peki. Yani onu da yaparız. Ama Kuzey Doğu'nun cinayet başkentine gitmeden önce... <gülüyor> ben sana bir şey sormak istiyorum. Hani seninle ben dün ilişkilerden bahsediyorduk ya... Aslında ben yani... Altancım oh, Ross bunu yapamam. Peki hızlı ve acı oh. verici. Altancım. Oh, e tamam tamam pekala söylüyorum. Ross lütfen benden nefret etme. Aa, ne oldu ki? Oh. Ah. Marcel'i tanıyorsun. Evet. Evet. Ben ben onu birazcık kaybettim. Ben sana inanamıyorum. Yani senden tek istediğim onu evin içinde tutmandı değil mi? Biliyorum biliyorum. Çok özür dilerim. Yo yo aslında dilerim. benim de hatam var. Sana ilk olarak maymuna emanet etmemeliydim. Tükenmez ve kurşun kalemle başlamalıydım önce. Ross elimden geleni yapıyorum. Herkes onu arıyor. Ben Buna de... Ilimdüm. Kim o? Hayvan kontrol. Aa, bak hayvan kontrolü bile aradın. Hayvan kontrolümü aradın? Hı hı. Ne niye onları sevmiyor musun <gülüyor> Marcel yasa dışı getirilmiş Egzotik bir hayvan Yani onu şehirde beslemem yasak Onu bulurlarsa benden alırlar Aa, Tamam ama bunu bize hiç söylemedin ki sen Doğru <gülüyor> Çünkü <gülüyor> onları evet davet etmeni Hiç beklemiyordum Beysel Hoş geldiniz. Beni maymunla ilgili aramış. Aa, aa Amca, evet yavrum. aslında büyük bir yanlış anlaşılma evet, oldu. Evet bizde maymu var sandık ama yokmuş. Meğerse şapkaymış meğerse. Kedi. A, kedi. kedi. Ha, neler diyorum ben. Merhaba. Üçüncü ve dördüncü katlara baktık kimse Mars'ı görmüş. Mars'ı Benim amcam Mars'ı. Aa maymuna amcan neden mı verdi? Tamam yasa dışı egzotik hayvan bulundurmanın cezası iki yıl hapis ve hayvana el konulmasıdır. Olamaz. O zavallı küçük hayvanı hapse mi atacaksınız? Phibs, e e e e evet. söyleyeceklerini önce içinden kendine söyleyecektin. Hani hatırlıyor musun? Evet ama bunun e için her zaman vakit olmuyor. E e e Bakın, e bu işi halletmenin bir yolu vardır. Kesin, şöyle oturun lütfen. E Öncelikle henüz tanıştırılmadık. Ben Monica Gelir. İnanmıyorum gerçekten sensin. Sen de Rachel Grinson. Evet. <gülüyor> Louisa Cianetti, Lincoln Lisesi. Sınıfta sizin arkanızda otururdum. Ah, oh! Louisa. <gülüyor> İnanmıyorum. Monica, bak Louisa. Aa, Louisa, <gülüyor> bizim <hep gülüyor> sabahtan <sanıftar> Louisa. Evet. <gülüyor> Beni hatırlamadınız değil mi? Yok, de hiç... Hayır hmm. Belki de dört yılı beni görmezden gelerek geçirdiniz içindir. Bir kere bile günaydın Louisa veya çulumun güzelmiş demediniz. Ah çok özür dilerim. Asıl derdim sen değildin, şişmandın, kendi sorunlarım vardı. Ama sen tam bir kal taktın. Ne? Şey ama var ya... Öyle olsa bile şu maymun olayında bize yardımcı olabilirsin bence. Eski günlerin hatırına... Yaşasın başaklar. Edebilirim ama etmem. Aa. O maymunu bulursam benimdür. <gülüyor> Affedersiniz. Marcel... Marcel, Marcel, Marcel. Merhaba, buyurun. <Gülüyor> Acil bir durum var ve biz <gülüyor> biz bir şey arıyoruz. Bir maymun. Evet, hiç gördünüz mü? Hayır, hayır, hiç maymun görmedim. Radyatör tamirinden anlar mısınız? Tabii tabii şey ya, düğmeyi öbür tarafa çevirmeyi denediniz mi? Tabii ki. Aa, o zaman bilmiyorum. <gülüyor> Şunun tadına baksana romu çok mu koymuşum? Bir saniye. Umarım maymunu bulursun. Bir dakika bir dakika. Hayır durun durun durun. Ee, ya, radyatör tamirinden hiç anlamıyor olabiliriz ama içecekleri ısıtma ve soğutmada kesinlikle uzmanızdır. Ee, yapacak bir işimiz yok muydu? Ee, evet ama bayanlar yanıyor. Yardım etmemiz lazım. <gülüyor> Ayrıca yakıyorlar. Yapamayız tamam mı? Ee, üzgünüz. Ne, ne kadar üzgün olduğumuzu bilemezsiniz ama... ...maymunu bulacağımıza söz verdik. Görürseniz şu boyda ve... ...Marcel diye çağırınca bakıyor. Ee, şey, birkaç resminizi alabilirsek çok yardımcı olmuş olursunuz. <gülüyor> Tamam şu andan itibaren başka insanlarla konuşmayacaksın. Marcel! Marcel! Marcel! Marcel! Marcel! Marcel. Olamaz! Aa, ne? Sağ bacağımda bir şey sürtündü. Ne peki? Aa, sorun yok sol bacağımmış. <gülüyor> <gülüyor> Bak Febi. Evet o Marcel buraya gel. Gel buraya Marcel. Kere çekelim bayanlar. Ha, ne yapacaksın sen? Küçük bir sakinleştirici. <Gülüyor> Saçmalık tüm maliye baktık gitti artık gitti işte. Bunu bilemezsin Rose. Nasıl bilemem hava soğuk ve karanlık buraları hiç bilmiyor. <gülüyor> Şimdi de ayağımı kırdım. Of ya maymun yok ayağım kırık. Çok teşekkür ederim sana. Rose bak senden milyonlarca kez özür diledim işte. Daha ne yapmamı istiyorsun ha? ha? Ne istiyorsun ben de mi ayağımı kırayım <gülüyor> tamam ben de kırayım o zaman. of ah o tanrım. O tanrım. Al işte mutlu musun? Evet evet. Aslında sen tabelaya tekme atınca... hey, <gülüyor> Yok artık. Marcel'i özlememeye başladım. Bilerek... Yapmış değilim biliyorsun. Yok yok yok bu tam Rachel'dan beklenen bir şey. Yani etrafında bir şeyler veriyor ve Rachel diyarında sen Rachel'ca şeyler yapıyorsun. İnsanların maymunların ah. hisleri umurunda bile değil. Sen kendi dünyandasın. Ve burada Ross. yani duymak bile istemiyorum tamam mı? Ross. Sen her zaman Ross. ne var ne oldu ne? Hey! hey Af, acayip gerginim. Kıçımın bir yanı derin uykuda, diğeri neler olduğunu hiç bilmiyor. İyi günler. Muz sipariş ettiniz mi? Ne olmuş ki? Maymunumu ver bana. Ben de maymun yok. O zaman bu muzlar ne? Potasyum. <gülüyor> <gülüyor> Marcel! Marcel! Nerede o? Nerede? Marcel! Marcel! Ah, ah. <Gülüyor> Marcel, ne yaptın ona böyle? O benim maymunum, o Peti, maymun Peti. Delin misin sen be? Gel buraya Marcel, gel buraya gel Peti, gel buraya Marcel, buraya gel Peti. Gel maymun, gel maymun, gel maymun. Ah, Yakaladı. Tamam, maymunumu geri ver. O benim maymunum. Bunu hakimin önünde halledersiniz artık. O benim maymunum değil. Sadece elbisesi benim. Bir ara gönderirseniz. Ben maymunumu geri istiyorum. Hayır. Aa yapma Luisa. Pardon balo kraliçesi. O kadar gıcık olacağına keşke şişman olsaydı. Pekala bak tamam. Lisede balo kraliçesiydim. Mezunlar günü kraliçesiydim. Ve sınıf başkanıydım. Ve sen... Sen de oradaydın. Bak bu maymunu alırsan hayatımdaki en önemli insanlardan birini kaybedeceğim. Benden istediğin kadar nefret et ama bunun için onu cezalandırma. Hadi Louisa daha yüce gönüllü bir insan olma şansın var. Kullan bunu. Hayır. Tamam. O zaman müdürünü arayıp bu okla arkadaşımı poposundan vurduğunu söyleyeyim. <Gülüyor> Nihayet bunu çıkarmak güzel olacak değil mi? Evet. Oo, ya da bırakalım kalsın böyle. Aslında doğru bir ayakkabıyla harika bir kıyafet olabilir. Bak ben bu olayda çok üstüne geldim. Affedersin aslında hayır, ben... Hayır Ross yapma. Hayır hayır. Benim hatamdı. Az kalsın senin... Hayır yani evet ama geri alanda sen oldun. Yani sen harikaydın. Ha, bu arada bizim şarabımız hala duruyor Acaba üzümlü bir şey içecek havada mısın? Evet Harika. çok iyi olur Tamam <gülüyor> ha? Galiba komşular elektrik süpürgesi falan çalıştırdı Şey burada olduğumuza göre ve bu oh. konuyla ilgisi yok gerçi. Ben düşündüm de birbirimize amma kızdık değil mi? Oh. Ve düşündüm de belki de bunun sebebi bizim kısmen... Rachel. Barry. Bunu yapamam. Yapamam bunu. Mindy evlenemem Galiba hala sana aşığım ah. <gülüyor> ah. Bu kafayı kilitlemeye başlamalıyız artık Bu neşeli günlerdeki halim. Von Trep kardeşleri görüyor musunuz? Hayır Çünkü onların önünde duruyorum <gülüyor> Ben de onu daha sanmıştım. Lise sevdiğim bir dönem değildi. Bilmiyorum ya ben liseyi severdim. Bilirsiniz 4 yıl boyunca partiler, flörtler, seks. Öyle mi? 400 erkekle yatılı okula gittim. Herhangi bir şekilde seks yapsam başka bir yaşam tarzım olurdu. Milyonlarca yıl öncesinde kalmış gibi öyle değil mi? Hı. Oh! Oh, oh, oh! Oh! Kıyı çubuğun öbür yana uyanıyor!